bil alemin ala ni amhi'z zahirati vel ve ala külle halin ve fi külle hin hamden kesiran tayiban mubarakan hamden kema yandugi li celali vecihi ve li azimi sultani ve salatu ve selam ala hayr halqihi ve safihi min ibadihi muhammedin mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi hudihi bi ihsanin ila yavmil ceza emma ba Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve illahi Allah. Allahu Ekber ve lillahil Bir de Mekke'dekini ben okuyayım da dinleyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber Allahü Ekber Kibri'ah ve Alhamdulillahi Keti'ah ve Şukhana ve Acila ve Salallahu Muhammed radi aalihi ve teslimen kesira dün akşamdan itibaren bu vakte kadar camiye gelinceye kadar sokaklarda evlerde böyle tekbirlerle tehlillerle salatü selamlarla zamanımızı Allah'ın böyle sevdiği kelimeleri tekrar ederek sevap kazanmakla değerlendirecektik Tabii camiye gelmiş olduk. Şimdi saat 6'ya 4 var. 6'yı 42 geçe. Bayram namazının vaktini yazmışlar takvimde. Onun için o vakte riayet etmeye çalışırız. O vakte kadar burada oturacağız. Ama biz zaten bayram olmayan sabahlarda da Böyle sabah namazından sonra o vakte kadar zaten oturuyoruz. Daha uzun zamana kadar oturuyoruz. Niye oturuyoruz? Onun cemaate burada açıklamasını yapalım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri İmam Ebu Davudü Davud Sicistani büyük hadis alimidir. Kitabından rivayet etmiş ki... Böyle sabah namazından sonra oturup zikrullahla Kur'an-ı Kerimle, ilimle, irfanla meşgul olmayı severdi. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh bildiriyor ki Medine'ye minare düşmanların, müşriklerin üzerine bir ordu tertiplemiş efendimiz. Onlar Müslümanlara zarar veriyorlar, yolları kesiyorlar, efendim savaşıyorlar. Bir ordu tertiplemiş, küçük bir e, birlik göndermiş. Tabi savaşa gidiyorlar, hallerini Allah bilir. Gitmişler, uğurlanmışlar tekbirlerle. Sonra kısa bir zamanda gelmişler zafer kazanmışlar, ganimet kazanmışlar, zayiatsız dönmüşler. çok Çok hoş olmuş, Medine'ye gelince herkes tekbirler getirmiş, sevinmiş. Demişler ki, oh oh ne güzel... Çok kısa bir zamanda ne kadar büyük bir sevap, ne kadar büyük bir kazanç, yani ganimet, zafer, para, imkan, esir, deve, koyun vs. her şey var. Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem buyurmuş ki ben size bundan daha kârlı bir şey bildireyim mi? Daha kısa zamanda daha çok kâr, buyur bildir ya Resulallah demişler buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bir Müslüman sabah namazından sonra oturur camide Allah'ın zikriyle, Kur'an-ı Kerim'le, ilimle, ibadetle meşgul olur da güneşin doğmasından biraz vakit geçtikten sonra kerahat vakit çıkınca kalkıp iki rekat namaz kılarsa bu ordunun kazandığı ganimetten daha büyük kâr sağlar buyurmuş. Ve Başka bir hadisi şerifi var. İmam büyük hadis alimiz Tirmiz şehrinden. İmam Tirmiz'i Hasan hadisi şerifte diye bildirmiş. Ben sallel fecresi cemaatin kim sabah namazını cemaatle camide kılarsa. Sonra oturursa. Yezgürullah Allah'ı zikrederek zamanın değerlendirmek suretiyle oturursa hatta tatlı aşşems güneş doğup kerahat vakti çıkıncaya kadar oturursa biraz bir güneş 5 dakika sonra. Şu anda doğdu güneş. Yani düz bir yer olsaydı doğduğunu görecektik. 6'ya 5 kala doğacak diyor takvim. Güneş şu anda doğdu. Güneş doğduktan sonra bir de kerahat vakti vardır. Namaz kılınmayan vakit. O da geçinceye kadar. Kerahat vakti geçtikten sonra sünnet sallâ rekatayn kalkıp iki rekat namaz kılarsa kianet lehu ke hac ve e, haccetin ve ümretin tammetin tammetin tammetin böyle oturmak, bu ibadeti yapmak ona o gün tam bir haç ve ömre yapmış gibi sevap kazandırır. Tam bir haç ve ömre yapmış gibi sevap kazandırır. Tam bir haç ve ömre yapmış gibi sevap kazandırır buyurmuş. Hasan hadis. Yani güzel e, rivayeti kıymetli hadis şerif. Onun için Evliya Allah büyüklerimiz, Peygamber Efendimiz'den itibaren gelmiş geçmiş, ashab-ı kiram, tabi'in, müştehidin, böyle sabah namazından sonra canede oturmuşlar. ibadet ve taat ile meşgul olmuşlar. Şimdi biz onu bayram münasebetiyle bayram namazı ol olacağı için onu topuca yapıyoruz. Halk bayramlarda görüyor bu işin böyle olduğunu ama bu her gün böyledir. Yani her sabah bu mükafatlar var. Bu sevaplar var. Bunları yapanlar bir hac ve ömre yapmış gibi sevap kazanıyor. Orduların Gidip çarpışıp ganimet kazanmış ve dönmüş olduğu gibi sevaplar kazanıyor. Efendim rızkı bol oluyor. İsmail aleyhisselamın sülalesinden asaletli kimseler esir düşse, onları fidyeyi necat verip kurtulsa, kurtarsa, azat etse onlar gibi sevap kazanıyor. Ölürse imanla göçmesine sebep oluyor. Neden? Bir güneş doğuyor, yeni bir gün başlıyor. Başlayan yeni bir güne Allah'a muti olarak, Allah'ın ibadetinde, taatinde olarak... Allah'ın evinde başlıyor. Kul ibadete bağlı bir şekildeyken yeni günü açıyor. Yeni bir safayı açıyor. Onun için böyle büyük mükafatı Rabbimiz veriyor. Her gün veriyor. E bugün de herkes alacak. Yani halktan herkes, bayramdan bayrama gelenler de elhamdülillah o sevabı alırlar. Çünkü sahir gün olunca bu mükafat bu bayram gününde kat kat olur. Çünkü bu bayram bu, bu günde kim bilir tam bir haç ve ömreden başka daha ne sevaplar alacak gelenler. Bayram gününde de gelen gelsin. Hoş geldi, sefa, gel, sefa geldi. Sefa getirdi. Çok güzel. İnşallah bundan sonra da kaçırmasın. Şimdi, e, tabii bizim okuduğumuz duaların her gün okunan kısmı var. Ondan sonra haftanın o gününe mahsus okunan özel evrak kısmı var. Her gün okunan kısmında Tevbe istiğfarlar var. Sonra e, Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet edilmiş ki Allah'ın doksan dokuz tane ismi var. O doksan dokuz ismini kim sayarsa dekara cennet. Cennete girer. Onun için o Esma-i Hüsna da var orada. Onu okuyalım. O cennete girmeyle inşallah Allah'tan um umuyoruz. Allahu Teala Hazretleri ihsan eylesin. Ondan sonra Öteki şeyleri, teferruatı herkes kendisi evinde okur. Ben biraz efendim, bugüne mahsus söylenecek bazı sözleri cemaate nakletmek istiyorum. Vaaz ve dini bilgileri vermek onlardan daha önde gelir. Çünkü bilgiyi öğrendiği insan o bilgiye göre ömür boyu amel eder. O daha kıymetli olur. Onun için evvela o şeyleri bir beraberce her gün okuduğumuz evradi şerifi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melekahi yesalluna alennbi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aley. Sallu aleyhi ve sellimu teslima Allahümme salmi ala azim Allah'ın seni şey iyi vemen tebi ahsanin cmein Allahallahım sal para ten kam ve selim selamın tamam a muhammed'in illezi ten halbihil ve ten serbihil köre vetö hava i vetin aabi bir ve bi hatim ve yüz ve Tümüllüm hatim ve nefesim, bi adedi <imlediğiniz için> tümü malum illek. Allahumma şefiğu fîna bîjâhihi indek. <teşekkür> Allahumma şefiğu fîna bîjâhihi indek. Allahumma şefiğu fîna bîjâhihi indek. Ede <ederim> arbûzü anma bilutsük ve keremik. <Sessizlik> Rabbibna ilehi ve nasünlte. Ejâl men ahya sünltehu ve nade derejat miyatın min ''Ec'alna minmen hademe ünnetehu hıdmeten makkuleten merdiye ''Nestagfirullah Nestagfirullah Nestagfirullah Nestagfirullah Nestagfirullah El azîmel kerîmen lezî La ilahe illa El hayyel kayyûme ve netûb ileyh ve nes'eluhu tövbe ve magfirete ve hidayete lena innehu Tervete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevten vela ve vela nüşura Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente khalakteni ve ana abdike ve ana ala ahdike ve va'dike mesafat e'udu bike min şerr ma sanatı ebu uleke biniametike aleyye ve ebu ubidembi fazfirli fe hu la yaghfiriz günude illa ente Allahümme ente'l-melikü la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdike rabbi ve en abdü selam tu nefsi kesiren ve ataraftu bi zembi Tavfir li cunubi cemiyan la yavfiru zunube illa ente ma'a cemaati Ve ehdini li ahseni l-akhlaaf la yehdini bi ahseniha illa ente Vasrif anmi seyyeha la yasrif anmi seyyeha illa ente ve هل خير كل في يديك وإليك والشر ليس إلي أنا بك وإليك تبارك ربك وتعاليت أستوكلك وأتوب إلي اللهم اغسل عني خطاياي بماي وثلج وبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقض الثلج الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahül Mülkü ve lahül Hamdü Yuhni ve Yumitu ve hu Ala külle şeyin Kadir. Subhan Allahi ve la ilahi illallah ve Allahu Ekber ve la haula ve la kūle illa billahi la alīyil bi aded ma alim Allahu ve Bi bizinet ma alim Allahu taala. Bi mil imā alim Allahu taala. Subhan Allahi ve bi hamdihi Subhan Allahi la alīyil azīmi bi aded ma Sübhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve ruda neftihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Sübhanallah adede ma haraka fis cemai ve sübhanallah adede ma haraka fil eb. Ve sübhanallah adede ma haraka beyne zalike ve sübhanallah adede ma huve khalik. Wallahu allahu ekber misre zalik velhamdülillahi misre zalik. Ve la ilaha illallah misre zalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misre zalik. Kâl Allâhû Taala Bismillâhi r-Rahmâni r-Rahîm ve Lillâhi l-Asmâ’ul Husnâ feda uhu biha. Kâl Nabiye Nasrullah aleyhi s-salâm: İnna Lillâhi tisâkan ve tisâin asmam men ahsâha dâkhil ve kelimte. Ya Allâhu ya Hu ya ya Rahîm ya Mâlik ya Abdur Rûs ya ya ya ya Kâlid u ya Barî ya Musa ya Gafar ya Kahar ya Vehab ya Raza ya Fethap ya Ali ya Kabud ya Basut ya Xaqud ya Rafi u ya Müjju ya Müjilliyat ya Basir ya Hakim ya Adli ya Latif ya Khadir ya Halim ya Azin ya Gafur ya Şükür ya Ali ya Kadir ya Hafiz ya Mukit ya Hasib ya Jelil ya Kerim ya Rafib ya Müjib ya Basit ya Hakim ya vedudu, ya mecidu, ya ba'itu, ya şehidu, ya hakku, ya vekil Ya kaviyu, ya metinu, ya veliyu, ya hamid Ya muhsi, ya mübdiu, ya mu'idu, ya Muhi, ya mümitu, ya hayu, ya kayyum Ya vacidu, ya macidu, ya vahidu, ya ahadu, ya samadu, ya kadiru, ya muktedir Ya mukaddimu, ya mu'akhiru, ya evvelu, ya ahiru, ya zahiru, ya batunu, ya vali, ya müteali Ya berru, ya tevvab, ya mun'im ya müntakimu, ya afuvu, ya ra'uf, ya malike'l mülki, ya del celal vel ikram, ya rabbu, ya mukisit, ya cami'u, ya ganiyu, ya muhni, ya mu'atı, ya mani'u, ya daru, ya nafi'u, ya nuru, ya hadi, ya bedi'u, ya baki, ya varisi, ya reşidu, ya saburu, ya sadıku, ya settaru, celle celalike ve ammena valike ve la ya men takdheset al-ışbahezatuhu ve tenazet al-mushabehet al-ımsali sıfatuhu ve ya men dellet ala vahdaniyeti ayatuhu ve şehdet birrububiyeti maznaitu. Anta waheedullah min kullahu vajib al-ıvujudu bil-dir ve bil bil-aqyetin ve mursufun bil-ahya. Anta elvedun Resaitallahum ve külle şeyil rahmeten ve ilman tamfir günüdena ve hatayana ve maalsine ve akamena kerem ve, ve ya halim ya melise kim istihce ul vehu semi ul basir enta hasbına ve rabbına hasbunallahu niyamel ve kül nasir gufranik rabbına ve elhamdülillah. Ellâzi ahiyana, bağda maimatana rıdda ilayna arvâhana ve ilayhi lba'zu ldnşur. Aşpâhna ve aşpâh al-milki billâh ve al-azamet ve l-tibriâ ve l Bela milleti ebina İbrahim aleyhissalatu vesselam hanifen ve ma kana minel müşrikîn. Allahumme c'al evvele yevmina haza salahan ve ahireh salahan ve akhirahu nacahen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumme inni es'eluke hayra hadel ve ve ve ba'd. Rabbi a'uzuke ve su'il kibr. Rabbi a'uzuke min azabin fin ve azabin fil kabr. La ilaha illa Ante Subhanik. İni, kütü min alimin. Allahümma İni, esel kheir al sabah ve kheir mesai ve kheir al kadai, ve kheir kader ve kheir al ve kheir sefer ve kheir dünya ve kheir al ve kheir al macera kalem ve ezlikem inşir al sabah ve inşir mesai ve inşir al ve inşir kader ve inşir al hadar ve inşir sefer ve inşir dünya ve inşir al ahira, ve, ve inşir al, al, al, al, al, al, al, al macera dihi kalem. Nüminu bİllah ve Nesuku bİllah ve Nerut ve Nufalud ulmurana ilallah ve Netelekkeri alillah Hasurallahu ve çepha ve rahola ve akulete illa bİllah il alil il azim Allahım inna ne azbütte bin azab cehennem ve bin azab il kabr ve bin fitnet il mahiyat ve ve bin şer fitnet il Dajjal Allahumme barik lana fi ve fi ma ba'da al-mat. Allahumme hawwin aleyna şekeratil mevt ve la tu'jibna ba'da al-mat. Terfena mislimeena ve ehdhena bis-salihin la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'a hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Mağfilet ayı olan rahmetinin, ikramının, ikramatının, eltafının, çuğuşa geldiği, göklerden yağmurlar gibi döküldüğü mübarek bir ay yaşadık. Gündüzleri kütübe aleykılı sıya oruç size farz oldu diye olunduğu için oruç tutma çalıştık. Geceleri mübarek fırsattan istifade etmek için Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uygun olarak ilave sünnet namazlar kıldık, teravihler kıldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'da Cebrail aleyhisselam ile karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okuyarak mukabele edip hafızasını yenilediği için biz de o sünnet seniyeye uygun olarak mukabeleler okuduk camilerde. Hafız kardeşlerimiz okudular. Cemaatler Kur'an-ı Kerim'lerini aldılar yanlarına rahlelerde. Onları takip ettiler. Okuyan da dinleyen de hadimler indirmiş oldu. Sevapları kazandılar. Teheccüd namazları kıldılar. Efendim Ve Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz gayretini peygamber olduğu halde zaten Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde zaten makamların en yüksek kendisine verilmiş olduğu halde o kadar ibadete düşkünlüğünü arttırırmış ki evinde bile durmazmış camiye gelir artık camide yatar kalkarmış buna itikaf deniliyor itikaf sünnetine birçok kardeşlerimiz uydular elhamdülillah genç genç kardeşlerimiz Yaşlıların ibadet etmesi normal de genç genç kardeşlerimiz de geldiler, camilere girdiler. Efendim gece gündüz ibadet etmek için Kadir Gecesi'ni yakalamak için. Kadir Gecesi saklı olan Kadir Gecesi'ni isabet edip tutturmak için efendim itikaf eylediler. Çeşit çeşit efendim sevaplar. Sevaplı işleri yaptılar. Tabii bizden ibadetleri Allah'ın emrettiği şekilde yapmaya çalışmak. Ama eksikliği, kusurluğu olacak muhakkak ki hatalı kullarız, eksiklik kullarız, zayıf kullarız. Yaptığımız şeyler muhakkak hatalarla doludur. Muhakkak olması gereken gibi değildir. Hele hele Allah Teala Hazretlerinin dergahına naif değildir. Çünkü o dergah, o kadar yüksek bir dergah ki oraya her şey layık olmaz. Oraya layık ameli kim yapacak? Peygamberlere mahsus. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bile ayakları gecenin, sabaha kadar ibadet etmekten şiştiği halde o zorunda kalırlarmış, masaj yapmak zorunda kalırlarmış. Buyuruyor ki, Sübhaneke ki hakka ibadetike ya ma'bud. Ya Rabbi, ey Mabudumuz, ey İlahımız, ey Rabbimiz sana laikiyle ibadet edemedik diyor. Seni tesbih ederiz, sana laikiyle ibadet edemedim, edemedik diyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna layık olan, Ya Rabbi al sana güzel bir şey getirdim diyebilecek bir güzel hediyeyi ibadeti bizlerin yapmamız mümkün değil. Peygamberimiz bile Sübhaneke sana layık olduğun şekilde ibadet edemedim buyurmuş. Tevazuan boynunu bükmüş. Onun için tabii biz böyle ibadet ettik. Kusurlu, eksikli, hatalı karınca gibi. Karıncaya hoşuma gidiyor. Kim bilir Süleyman Aleyhisselam karıncaların falan dilinden anlarmış. Hatta gülmüş ordusu bir vadiye girdiği zaman karıncaların reisi seslenmiş ve demiş ki yuvalarınıza girin. Süleyman'ın ordusu geliyor, ezmesin sizi, ayaklar altında kalmayın diye, söyleyince, sema min kavli. Yani karıncanın o sesini duyunca, Süleyman aleyhisselam gülmüş, yani Allah'ın kendisine verdiği peygamberlik, nübüvvet nuruyla, kuşların sesini anlaması, konuşmasını anlaması, karıncaların konuşmasını anlaması büyük bir nimet tabii. Onun şey yapınca gülmüş, tabii anlayan anlamıştır, belki dilen bir Arif söylemiştir, ...belki de bir temsildir... Karınca bir yere doğru gidiyormuş... ...sormuşlar, nereye gidiyorsun böyle? Hayrola? Tıpış tıpış nereye gidiyorsun? Böyle minicik minicik adımcıklarımla... ...hacca gidiyorum demiş. Ya demişler, bu küçük adımlarla... ...oh Hicaz ne kadar uzaktır biliyor musun? Oraya varalım. Ben demiş, yolunda olayım da... ...ben yolunda olayım da yani... ...karınca kararınca biz de... ...yolunda olalım da... Allah eksiklerimizi de Zaten ona layık ibadeti yapamayız ama bizim kusurlu ibadetlerimizin kusurunu affetsin. Ağzımızı çoğa sayısın. Zaten çoğa sayıyor. Mükafatı bire bir vermiyor. Bire 10 veriyor. Bire 70 veriyor. Bire 700 veriyor. Bir gayri misaf veriyor. Mesela orucun mesela biliyoruz ki el haseneti bir aşri emsaliye. Bir iyilik yaptın mı? Ayet-i var. Ayetle de hadis-i şerifle de sabit. En aşağı sabir olun. E tamam. Bunu biliyoruz. Bazı ibadetler var, bire 70 veriyor, bire 700 veriyor. 700 verdiklerini sayayım. Burada cemaat bilsin çünkü bire 700 az bir şey değil. 1. Nafaka yüke fisedilillah. Allah yoluna para harcıyor musun? O bire 700'dür. Kosmaya para gönderdin, kafaseye para gönderdin Allah yoluna çünkü cihada Efendim veya hacca para harcadın, ömreye para harcadın, Allah yolu çünkü. Allah'ın evini ziyarete gidiyorsun, tamam. Onların sevabı, müteaffahatı birey Nafaka Nafakatüke alâ ehlike. Ailele yaptığın masraf birey ediyorsun. Onun için Peygamber Efendimiz'in burada hadis-i şerînse, şu var yazdım. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, mübarek bir ay geliyor. Bu mübarek ayda evinize... ...nafakanızı fazla yapın. Neden? Zaten eve yapılan... ...nafaka 1'e 700... ...bir de üstüne... ...üstelik derler. İlave. ...zaten... ...ramazanda yapılan... ...sevaplı işlerin mükafatı başka... ...aylara göre kat kat fazla veriliyor zaten. Zaten başka ayda yapılsaydı... ...eve ikram yine bire 700 olacaktır. Ramazanda, Ramazan'da yapılır ...kim bilin oluyor. Onun için evimize de ikramı arttırın buyurmuş yani belli e, be, bereket e, olsun diye kendisi tavsiye buyurmuş şimdi onun için evimizi çoluk çocuğumuzu gözü tok yetiştireceğiz çocuk komşunun ağacından elmayı koparmaya tenezzül etmeyecek evde kur, daha büyüyor var diyecek sandıkla var diyecek ne yapayım diyecek haram diyecek başkasının ağacına el uzatman diyecek Başka şeye bakmayacak. Onun için ve aynina bifadlike aynina bihalalike anharamike diye dua edermiş Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi sizi helallerinle tatmin et, harama tenezzül ettirme. İhtiyaç kalmasın. Helal ile helal ile kulun ihtiyaçları çok çok fazlasıyla gördüm. Helal mu? o kadar çok ki. Yani insan otları toplasa bu otların içinde şifa otlar var gayet güzel yemek olur. Otları toplasa yemek olur. Harama ne düzüm var? Meşrubatın kaç çeşidi var? Onları içse şifa bulur, vitaminli, sıhhat bulur, afiyet bulur. İçkiye ne düzüm var? Harama ne düzüm var? Eh, Allah nikahı helal kılmış, sevap kılmış, mükafatlı kılmış, harama ne düzüm var? Yani Allah bizi helalleriyle tatmin edip harama tenezzül ettirmesin şimdi bunu nereden açtık evine verilen yapılan masraf zayi olmuyor birey ediyiz çoluk çocuğunun hem gözü doyuyor hem terbiyeli yetişiyorlar gözü tok yetişiyorlar hem de sen sevap kazanıyorsun birey ediyorsun. Sonra sonra nafakatüke ala anne ve babana yaptığın masraf birey Babacığım buyur sana kışlıklı terlik aldım al bir ayakların üşümesin yeni bir mesajı verdim işte anneciğim al sana kışın bir alı alıverdin al bu kalın başörtüyü boynuna dola başına ört üşümesin hay Allah razı olsun evladım vesaire işte birey ediyiz o da anneye babaya yapılan masraflar da yiyecek içecek yiyecek evde tutmak barındırmak yedirmek içirmek tedavi vesaire hepsi birey ediyizdür bir şey daha var o şimdi tam bugünle ilgili hadis-i şeriften söylüyorum bunları ve zedihatüke şartüke Ve zedihatüke şateke Yevme fıtrike Dissed-i niyeti derece Ramazan bayramında kurban kesersen O da yedi yüz derece Kurban bayramında kurban keseceksin Tamam herkes biliyor hepimiz Yapıyoruz Ramazan bayramında da Kurban kesersen o da yedi yüz Bire yedi yüz onun için durumu Müsait olan bir kurban keser Ramazan bayramında 700 kesmiş gibi sevap kazanır. Kendisi yer, konu komşuya ikram eder. Efendim evde kavurma olur. Efendim yahmi olur. Ciğer kebabı olur. Şimdi ağzınızı sulandırmayın. Bu kadar kısa keseyim. Bundan başka bundan başka daha sevaplı, daha sevaplı ne var, ne var? Zikrullahi ta'ala ehzalu indallahi minem nefakati fi sebi dillahi bin derecesin. Allah Allah Teala Hazretlerini zikretmek, hani demin tekbir getirdik, aşk ile şükürle selatü selam getirdik. Allah diyoruz. La ilahe deniliyor. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Latif, Ya Kerim, Ya Efremen Ekrem'in, Ya Erhamer Rahim'in. Bunlar hep Allah'ın zikri. Allah'ı zikretme. Allah yolunda nafaka, infak, masraf yapmaktan ...yüz misli daha üstün sevaptır. E Allah yolunda... ...infak etmek zaten... ...bire yedi yüzdü. Buradan çıkıyor ki... ...zikrullahın sevabı bire yetmiş bin. Onun için... ...onun için derviş olanlar... ...evliya oluyor, uçuyor. Derviş olmayanlar... ...zikirde, ihmali olanlar... yerde kalıyorlar. İyi de olsa yerde kalıyor. Ötekisi uçup geçiyor. Şimdi... ...dün balık vesilden bir tanıdık gelmiş... Hocamızı tanıyan yani birisi e, anlatıyor. Diyarbakır tarafından bir heyet gelmişti diyor hocamıza ben getirdim. Şu odaya girdik diyor. Arka tarafta da hatta bir levha vardı diyor. Edet Yahu yazıyordu orada diyor. Aldım öbür odadan getirdim. Bu levha mı dedim. Tamam bu levha dedi. koydum oraya. Edeb Yahu. Ey filanca edebine sahip ol yani burası makamdır Evliyaullah'ın huzurudur manasına tabi. Şimdi Diyarbakır'dan bir şeyh efendi bu heyeti göndermiş buraya. Bir de hediyeler göndermiş. Tanır mıydan onu? Tanımazdık ama işte biliriz uzaktan hürmet ederiz. Manevi alemden tanışıyoruz. Hediye göndermiş. İhvanını göndermiş. Onlar bir fabrika kurmuşlar. Gayrimüslimlerden alacağına onlardan alışveriş yapsın arkadaşlarımız diye buraya göndermişler. O heyeti peki senin durumun serbest mi demiş serbest, al bu heyeti götür fabrikamıza görsün heyet Diyarbakır'dan gelen heyet geç, geçsin görsün oradaki fabrikamızı mamullerini görsün gittim diyor hocamız diyor karşında diyor hocamız diyor hoca efendi hazretleri yani buradan göndermiş ama diyor Hoca efendi karşımda diyor. Şeyde fabrikada baktım karşımda. Yanındakilere dedim ki ya bir şey görüyor musunuz karşıda? Yok bir şey yok dediler diyor. Peki dedim diyor. Biraz gezdik diyor. Gene baktım diyor hoca efendi yine karşıda. Ya siz bir şey görüyor musunuz? Yok bir şey görmüyorum. Peki dedim diyor. E yani bak nasıl oluyor Allahu Teala Hazretlerinin sevgili kulu olduğunu. Demek ki muhterem kardeşlerim Dilek kolay, sevabı çok, sonucu muazzam, şerefi büyük olan bir ibadet var. Para da istemiyor. Hani hacca gitsen para isterler. Sıhhat de lazım. Namaz kılmak için abdest alacaksın, efendim camiye gideceksin, yürüyeceksin, oturacaksın, kalkacaksın. Zekat için keseden paraları çıkartıp fakirleri arayıp vermek lazım. Her ibadetin bir Kendine göre rahmeti meşakkati var. Ama zikrullah hasta hacimine bile yatakta yatarken zikredebilir. Dili kıpırdıyorsa, diliyle. Dili kıpırdamıyorsa, içinden Allah der, durduğu yerden sevap kazanır. Fende nasıl? Bire yetmiş bin, bire yetmiş bin, bire yetmiş bin, bire yetmiş bin. Onun için zikrullah'tan uzak, zikrullahın kıymetinden, sevabından gafil olmayın zikir ehline efendim yan batmasın kimse. Ki hadis-i şerifte var, ayet-i kerimede var. Sevabı bu. Bir, bir adım daha ötesini söyleyeyim. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki insanın içinden sessiz gönlünden yaptığı zikir diliyle yaptığı zikirden yetmiş kat daha sevaptır. Yani şimdi ben Allah Allah Allah desem Herkes duyar Allah dediğini. La ilahe illallah, la ilahe illallah desen duyar. Veya dilim dudağım kıpırlasa kulağını yakına getiren duyar. Ama içinden Allah derse, biri dudak kıpırlamadan içi kalbi Allah Allah Allah diyorsa o zaman onu kimse duymaz. Hatta diyor melekler bile duymaz. İşte bu meleklerin bile duymadığı, bilemedi, anlayamadığı bu içinden, gönlünden, kalbinin derinliğinden insanın zikretmesi, bu nedir? 70 kat daha sevaplıdır öbür zikirden. Öbür zikirin sevabı biri 70 bin idi. Bu da ondan 70 kat daha fazla olunca, o zaman 70 tane, 70 bin, 4 milyon 900 bin eder. 5 milyona yakın yani 100 bin eksik. 5 milyona yakın. Demek ki insan gönlünden bir kere içinden Allah dese beş milyona yakın kat sayında sevap alınıyor. Daha daha, daha daha, daha daha, çok çok çok, çok Allah'ı zikrederse o zaman beş milyon, beş milyon, beş milyon, beş milyon mükafat alır. Zikrin bu kıymeti kulağınızda kalsın. Yolda, işte, gecede, gündüzde, vasıtada, çalışırken, otururken, kalkarken Daima Allahü Teala Hazretlerinin zikrinden gafil olmayın. Bu sevapları kaçırmayın. Bunlar büyük sevaplar. Şimdi şeyde Ramazan'da neler oldu? Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden şu geçtiğimiz zaman Ramazan'da kaçıranların neler kaçırdığını bildirmek için birkaç hadis yazdım, oturdum. Onu okuyayım size. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi s-salam: "Lilahi fi külli leylatin minşehri Ramazana indel iftari elfi elfi atiikun atiikun minanna." İyi bilmiyim ki Ramazanda Allah'ın iftar vaktinde elfi el demek bir milyon demek, bin tane bin demek yani. Her iftar vahsinde Allah'ın Ramazan'da 1 milyon cehennemden azat ettiği kul var. Her iftar. Elfi, elfi, atikin minenna. Her iftarda. Allah'ın lütfunun coşkunluğuna bakın. Ve ife izâkânet leyletel Cuma olduğu zaman Ramazan'da. A'teke fi kulli sa'atin elfi, elfi, atikan minenna. Küllihum kadis tevcedenna. Cenneti hak etmiş 1 milyon kişi saat başı saat başı affeder cuma gününde. Yani Ramazan böyle bir kıymeti ay idi. İza daḫala şehrü Ramazan emere Allahu hamale tel arşi en yetufu anit tesbihi ve yestagfirü ümmetü Muhammedin ve'l mü'minîn. Ramazan'ın faziletini gösteren bir başka hadisi i şerif dikkatimin çekti. Allahu Teala Hazretleri arş A'la'sında Allah'ın arşı üzerinde allah Teala Hazretleri. Arşı nedir? Yedi kat semayı kürsü kuşatmış. Kürsünün yanında yedi kat sema bir küçücük tane gibi kalırmış. Kürsüyü de arş-ı azam kuşatmış. arşı ala kuşatmış. Kürsü arşın yanında o kadar küçük kalırmış. Arşın muazzamlığının yani akıllara sığması mümkün değil. O kadar muazzam, o kadar yüce arşa ala Allahu Teala Hazretlerinin arşı azamı. Şimdi onu melekler taşıyor. Allahu Teala Hazretlerinin arşını ve bu meleklerin vazifesi tesbihmiş. Yani Subhanallah diyerek Allahu Teala Hazretlerini tesbih etmekmiş. Ama Ramazan geldiği zaman diyor Hazreti Adi Efendimiz rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz onlara Allah buyurulmuş ki Emere en yetiflu anittesi, tesbihi bir yana bırakın. Hani tesbih ediyorlar diye, Allah Teala Hazretleri Sıbhanallah Sıbhanallah nasıl diyorlarsa, ne muazzam bir tesbihse o, o arşı taşıyan, o muazzam melekler, en büyük melek onlar yani, ebat olarak, onların tesbihleri nasıl azametli, uğultulu bir şeyse, bırakın şimdi tesbihi bir kenara, dermiş. Ve ümmet-i Muhammed ve Müslümanlar için tövbe ve istiğfar edin şimdi Ramazan geldi dermiş. Allahu Teala Hazretleri. Tesbihi bıraktırıp bizler, biz müminler için tövbe ve istiğfar ettirirmiş Arş-ı Azam'ın o muazzam meleklerine, Allahu Teala Hazretlerine efendim sonra Ramazan'da itikaf edenler dedik ya, son 10 gün itikaf edenler bir dahaki sene etmeyenler hazırlansın şimdiden niyetine yazsın. İtikaf-ı aşrin fi ramadan hacceteyn ve ömretein. Bir hacceteyni ve ömreteyni Bir de şu var. men itekefe aşrem min ramadan kâne hacceteyni ve ömreteyni Ramazanda kim İtikaf ederse camiye girip evinden ayrılıp hanımından şeyinden sıcak yemeğinden sofrasından ailesinden ayrılıp da camide yatıp kalkıp garibanlar gibi efendim şeyin üstünde efendim halının üstünde az uyuyup çok ibadet edip itikaf ederse onun için iki haç ve iki ömre sevabıla itikaf, iki harç ve iki ömre. Sonra. Ramazan'da kardeşlerimiz kalkıp şeye gittiler tabi, efendim ömreye gittiler. Ramazan'da yapılan bir ömre hac kadar sevaplı. Bir rivayette de peygamber efendimizle beraber yapılmış haç kadar sevaplı. Sonra Ramazan şimdi geldi geçti. Sonuç ne? Ben hacca ve temara tematen min senetihi dehelel Hadis-i tamamını okuyalım. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden. Kim hac ve ömre yapar da o senesinde ölürse cennete girer. Hac ve ömre yaptığı senede ölürse cennete girer. Bir. Ve ben sana Ramazan etsin ve mate dehala cennet. Kim Ramazan orucunu tutar da orucu tuttuğu o sene ölürse dehala cennet. O da cennete girer. Ramazan <gülüyor> kazası matemi senetini defal edercenle savaşa gidip de dönse bile hani şehit olmadan dönse bile o senesinde ölürse savaşa gittiği senede ölürse o da cennete girer. Sonra başka müsafit bir şey başka mükafat efendim Ramazan bir evvelki Ramazan ile bu Ramazan arasında işlenmiş günahların affına kefaret olur, sebep olur. Affına sebep olur günahlara sefarettir. Günahlar affolmuş olur. Onun için Ramazanı tutanlara ne mutlu ki çok hamdü senalar etsinler. Şükür secdeleri yapınlar. Kurbanlar etsinler ki bu güzel ayı elhamdülillah Allah nasip etti de oruç tutarak geçirdik. Elhamdülillah itikah yaparak geçirdik. Elhamdülillah şu ibadetleri kaçırmadık diye. Kaçıranlar kaçıranlar hakkında iki hadis-i şerif okuyacağım. Bir, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Hasen hadis şerif bu Timizini rivayet etti ve başka kaynaklarda var. Üç cümlelik bir hadis şerif. Rakhime enfurajilun yikiru indahul felanüsallu alayya. Burnu sürsün yere o adamın ki, burnu yerlere sürsün o adamın ki, benim adım yanında anılıyor da bana selam vermiyor. Peygamber Efendimizin adı geçiyor da Hazreti Muhammed'i ben diye sallallahu aleyhi ve sellem diyor, demiyor veya aleyhissalatu vesselam demiyor. Yani o gayreti o ededi göstermiyor. Yere sürtsün bunu o herifin? Duyurmuş. Sonra razime enthu reculin dehele aleyhi ramadani sümmen saraha kabla en yufere Ramazan girip de çıkıp hala Allah'ın mağsuretini o Ramazan'da kazanamamış insanın burnu yerlerde sürtsün. Yazıklar olsun demek yani bizim köşemizde. Ramazan gelmiş gitmiş de Allah'ın rahmetini, manfredatini kazanamamış. Tahsil edememiş. Allah'ın aklına erememişse yazıklar olsun. Demek ki Peygamber Efendimiz beddua ediyor veyahut durumunu bildiriyor. Yani yerlere düşmüş de burnu yerlere sürtmüş de kanamış gibi yani. Mahvolmuş yani. Ayakta kalmamış yani. Dik belini doğrultamamış, mahvolmuş. Sürülmüş yerlerde sürmüyor demek. Bir de e, bir hadis-i şerif daha var. Onu bulayım, okuyayım. Ondan sonra şey yapacağım. ...işte böyle bir ayı... ...arkamızda bıraktık... ...bayrama erdik... ...mutlu bir gündeyiz... ...efendim güzel bir şey fırsat kaçmış... ...elimizden... ...Fuzuli'nin bir şiiri var... ...bizim biraz Edebiyatçılık... ...tarafımız da olduğundan... ...aklına hep o geliyor... ...Fuzuli... ...güzel bir şiir yazmış... ...efendim o bizim şimdi bugünkü halimize biraz benziyor gibi vay Yüz bin vay kim bir ayrılmışam fitne çeşmi sahiru hunhal ben ayrılmışam bizgini şuride em gülzardan ayrılmışam kimse bilmez ki ne nisbet yar ben ayrılmışam bir kardeşim şad-ı gül ruhsardan ayrılmışam. İştiyak-ı zevkten dilim aludedir. Şamugam ı gam, i bahtım benim uykudadır. Ağlamaktan çeşmi cismi, dert, nakim sudadır. Sanma ey hemdem ki feryadım benim bihudedir. Bir kardeşim şad-ı gül ayrılmışam. Tabi o başka bir sebeple söylemiştir de ben kıyas yoluyla kendi halimize şey yapıyorum. Yani vay yüzün vay benim başıma gelenler vay başıma gelenler vay başıma gelenler ki efendim gildardan ayrılmışım. Sevgiliden yani sevgili Ramazan ayından ayrılmışız yani. Vay yüzün vay kim gildardan ayrılmışız. Bildün-i Şuri ayrılmışım. Yani bir garip bir diyeyim ki gül bahçesinden ayrılmışız. Ne güzeldi o gül bahçesi küller açıyordu, efendim ne güzel hoş kokular vardı manzaralar vardı, bülbül için ne güzel vatandı, oradan ayrılmışız kimse bilmez ki ne nispet yağardan ayrılmışız kimse benim çektiğim içimdeki hazreti bilemez ki ne kadar büyük bir sevgiliden ayrılmışım ne kadar sevgili bir varlıktan ayrılmışım, bir kardeşim şadi gül rusaldan ayrılmışım bir terbi boylu gül yanaklıdan ayrılmışım diyor, tabi biz Ramazan'ı kastediyoruz efendim diyor ki ağlamaktan çeşmi cismi dert akın sudadır yani ağlamaktan her tarafım su olmuş durumda efendim, sanma ey hemden ki feryadım benim bir hüvdedir benim böyle ah vah feryat edişim boşuna değil bir kaddi şimşat gül ruhsardan ayrılmışam diyor muhterem aziz sevgili kardeşlerim gerçekten çok büyük bir fırsat çok güzel bir mevsim geldi geçti allah Teala Hazretleri'nden şimdi iki şey lazım. Bir, bu ayda ibadet edenler ve ne mutlu şükretsinler, hamdü sena etsinler ki allah Teala Hazretleri nasip eylemiş. İşte efendim bayramı onlar asıl yapıyorlar, yapma hakları var. Ne mutlu ki bu fırsatı kaçırmamışlar. Peki kaçırmışsa hasta veya gafil veya cahil veya efendim bilemedi kıymetini. İşte bu hadisleri keşke Ramazan'dan evvel duysaydım dedi. Ah pişmanlık vesaire. Pişmanlar içinde bir ilaç var. Allahu Teala Hazretlerinin şifahanesinde o da terbedir. Bir kul göz yaşı dökerse, özür dilerse, tevbe ederse, pişman olursa Allahu Teala Hazretleri affeder. Onun için Allahu Teala Hazretlerine layıkıyla kulluk yapamadığımız için de gözyaşı dökelim ağlayalım, yalvaralım, tövbe edelim, af dileyelim. allah Teala Hazretleri rahmeti çoktur, bizlere affı manhuret eylesin. Şimdi tabii namazın vakti geldi, namazın vaktini de fazla uzatmak, gerçi hani öğleye kadar da ikincide de bugün olmazsa yarın da kılınır bayram. Yani cemaat bir arada sonra keyfi ne zaman istersen o zaman kılar ama Şimdi evdekiler de bayramı bekliyorlardır. Onun için camide böyle bayramı, namazı çabucak kılıp bayramlaşıp gitmek de daha uygun olur. Daha bayramla ilgili söylenecek şeyler var ama onlar da hutbede. Hutbede dinlenir inşallah. Yalnız ben bir tek noktayı efendim üstüme bastıra bastıra söylemek istiyorum. Bir insanın Ramazan'daki yaptığı ibadetlerinin kabul olup olmadığı bilinebilir mi bilinemez. Normal olarak bilinemez. Çünkü ne bileyim Allah kabul etmeli etmedi mi? Ben kıldım ama Allah kabul etti mi? Ben yaptım ama Allah kabul etti mi? Ben verdim ama makbul oldu mu? Bilemez ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir alameti var bunun. Bir emare var, bir alamet var. O alametten anlaşılabilir. O emare, emare, o alamet nedir muhterem kardeşlerim? gelmeyenlere, duymayanlara da söyleyeyim bunu. Ramazan'dan sonra Müslümanın hali Ramazan'daki gibi güzel devam ediyorsa ibadetleri kabul olmuştur. Namazı, orucu, Hacı sadakası, ümresi ne yaptıysa yani o Ramazan'da hayırlı ziyafeti vesairesi kabul olmuştur. Çünkü Ramazan'dan sonra hali bozulmadı devam ediyor. Ramazan'dan sonra hali bozuldu da Eski hamam, eski tasa döndüyse... ...gene gene içki, gene kumar... ...gene efendim sigara... ...gene efendim kavga... ...gene çekişme, gürültü, ahlaktaki... ...efendim Ramazan'daki o melekleşme... ...gene gitti... ...gene efendim şey olduysa... ...bu da... ...Ramazan ibadetlerinin... ...tutmadığını... ...makbul olmadığını gösterilmiş. Onun için bizim en üzerinde... ...şu anda size ısrarla söyleyip, sizin de aklınıza iyice yazıp hiç çıkartmayacağınız bir şey var. Ramazan'daki ev bir şey kaybetmemeye direteceksiniz. Gayret edeceksiniz. Ben Ramazan'da beş vakit caniye gidiyor muydum? Aman gene gideyim. Çünkü kabul edilmemiş durumuna düşmeyeyim. Ben Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okuyor muydum? Aman okuyayım. Bak, Ramazan'dan sonra da sabahları burada mukabele okumayı başlattık. Devam edeceğiz inşallah. Hafız ikinci cüz'ü okudu. Kardeşim Öşümüz, imam efendinin müessin efendinin mahtuma sabahları namazdan önce efendim gelin hatim süreceğiz gene kur'an-ı kerim sevgimiz devam edecek efendim oruç sevgimiz devam edecek cani sevgimiz devam edecek sadaka hayır zekat sevgimiz gayretimiz devam edecek ramazandan sonra oruç imkanı yok mu var şevvalin 6 gün orucu var pazartesi perşembe oruçları var Muharrem'in oruçları var, Zilhicce'nin oruçları var. Efendim her ayın eyyamı biz oruçları var. Onları onları tutarız. Zikirlerimizi, ibadetlerimizi ihmal etmeyelim. E, hiç unutmayacağınız En önemli olan nokta da zikri ihmal etmemek. Allah'a ulaşanlar zikrullahla ulaşmışlardır. Cebinizden, elinizden, dilinizden, kalbinizden tesbih Eksik olmaz. allah Teala Hazretleri Ramazan'daki kazandığınız güzel vasıfları melekki vasıfları ilahi hasiyetleri güzel huyları, ahlakı, alışkanlıkları Ramazan'dan sonra da devam ettirmeyi nasip etsin. Ramazan'da yemek yemek için sahura kalkıyorduk. Ramazan'dan sonra manevi yemek için, ibadet için teheccüd namazı için sahura kalkmayı bırakmayalım. Zikirlerimizi ihmal etmeyelim, yapalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım diğer ibadet ve taatlerimize müdavim olalım. Rabbimizden dileriz ki bizi hayırlara muvaffak edesin. Allah. Rabbimizden dileriz ki bizi şükründe, zikrinden, hüsnü ibadetinde eylesin. Allah. Zikrinden gafil etmesin. Şükründen uzak etmesin. ibadetinden uzaklarda ömrü heba ettirtmesin. Tevfikine refik eylesin. Yardım eylesin. İhsan eylesin. Lütf eylesin. Nefsimizi islah etmeyi nasip etsin. Şeytana uymamayı nasip eylesin. En son cinnem bizim Yalova'da kızlar için bir Kur'an kursu teşebbüsümüz var. Camiamızın bu e, bizlerin yaptırdığımız elhamdülillah kışla gibi kocaman beş 6 katlı, 3 kanatlı kocaman bir Kur'an kursu yaptırıyoruz orada. Bunun adı Yalova Kuz Kur'an Kursu. Bitti ufak tefek işte döşemeleri, iç şeyleri önümüzdeki sonbaharda inşallah hizmete geçer. Onun için burada, onun için yardım toplayacaklar. Şeyde, efendim, ee, dışarıda yardımlarınızı rica ediyoruz. Bol bol yardım edin. Bir. Fıtır zekatını, sadakasını vermemiş olanlar da şu esnada, şu camiden ayrılmadan vermeye ee, dikkat etsinler ki ondan sonra lanet daim bir sadaka olur. Şu vakte kadar verilmesi lazımdır. En son vakti de efendim camiden çıkışa kadardır. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi ve rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa'l Mahmud muhtaril emin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmit bil emma Aziz ve muhterem cemaati Müslümin, bayramınız mübarek olsun, Cumaınız mübarek olsun. Allah bu cuma gününün hayrından, bereketinden, sevabından, feyzinden cümlenizi, cümlemizi istifade et Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden bazılarını bir miktar okumak suretiyle Cuma'ya kadarki vaktimizi sevaplı işlerin en sevaplısı olan ilmi müzakereyle geçirmiş olalım diye düşünüyoruz. Bunların okumasına başlamazdan önce başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere cümle âlinin, ashabının, ehbağının, ahbabının ve hasreten İstanbul'a kadar gelip de buraları fethetmek için cihad etmiş olan, buralarda şehit olmuş kalmış olan Ebu Eyyub el-Ensari ve sair i kiram Rıdvanullah Teala Aleyhi Hazretleri'nin ruhları için, cümle Evliyaullah'ın ve hasreten Sadat ve Meşahit-i Turku Aliyyemizi ruhladığı için, Kardeşin Allah'ı Ervah'ı ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensupları gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhları için İskender Paşa Hazretlerinin ruhu için şu cami tamir ve teclit ve tesir ederek hizmette tutmuş olanların, camiden gelmiş geçmiş imamların, hatiplerin, müezzinlerin, kayyımların, cemaatlerin ruhları için biz yaşayan Müslümanların da sıhhat, afiyet ve saadet ve selamet idareine nail olmamız için bir fatiha, üç iklas şerif okuyalım. Geçmişlerimizin ruhlarına, bu saydıklarımız, büyüklerimizin ruhlarına bağışlayalım. Öyle okuyelim. başlayalım inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Açılan sayfanın birinci hadisi şerifinden izaha okumaya başlayalım besmeleyle. Birinci hadis şerif, Buhari ve Müslim gibi iki kıymetli hadis kaynağının çok değerli ve çok sahih hadisleri toplamasıyla herkesin sevgisine, iltifatına mazhar olmuş mühim hadis kaynaklarından ikisinde yer alan İbn-i Mesud rivayet ettiği hadis şerif, doğru sözlükle ilgili hadis buyuruyor ki peygamber efendimiz bu konuda inne sıdka yehdi iler ''Ve innel birre yehdi iler ''Ve innel racule le hatta yukteba indallahi sıddıka'' ''Ve innel kezbe yehdi iler ''Ve innel fucure yehdi iler ''Ve innel racule le hatta yukteba indallahi kezzâba'' Ne âli şöyle ''İnnel sıdka yehdi bilen bir. Doğru söz söylemek vasfı, doğru sözlülük insanı iyiliğe sevk eder. İyiliğe hidayet eder. İyiliğe yönlendirir. Bir iyilik demek. En başta gelen iyilik çeşidi bir dediğimiz zaman bir valideyindir. Anne babaya iyilik. Deberren bir valideyhi. Anne ve babasına karşı çok iyi idi. Ayet-i Kerime'de e, Yahya Aleyhisselam hakkındaki vasıf, övgü. Tabii envaul bir yani iyiliğin çok çeşitleri vardır. Hatta yerden çöpü Alıp kenara koymak, ayaklarına takılmasın diye taşı çalıyı, çöpü odunu kenara itmek bile iyiliğin bir çeşididir. Şimdi doğru sözlü olmak, yalan söylemeyeceğim ben asla, benim prensibim do, doğru sözlü olmaktır. Asla dilimden yalan söz çıkmaz. Bu insanı şeye, her şeyi iyi yapan bir insan haline götürür sonunda. Doğru söylemek. Ve innel birleyeti ile cennet. İyilik yapmak da insanı sonunda cennete götürür. İnsanlar niye cennete gidiyor? İyilik yapar yapar, sevapları kazana kazana, biriktire biriktire cennete böyle gidiyor. Hatta tabii cennete ilk önce iman şartı var. Onun için efendim cennetin bedeli, cennetin giriş duhiliyesi, anahtarı. La ilahe illallah'tır buyurulmuş. Yani la ilahe illallah demeyen Allah'ın birliğini, varlığını anlayamamış olan insan giremeyecek ama cennete girdiği zaman cennetin içindeki dereceler ve insan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra da tabi